Açık şemsiye. Hazırlayan Müslümanlar Hakan Gülü, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Söğer Efendim, e, hayırlı akşamlar. Şimdi ı demeden... E, ...Levent Bey'in e, program tanıtacağım. E, hemen ı demiyorum. E, sevgili... <gülüyor> Sevgili destekçimiz Gonca Açıkal'ın öncelikle teşekkür ederek başlıyoruz. Efendim Rica için. ederim ne demek? Destekçimizi önümüzde getiriyoruz. önümüzde getiriyoruz görüyorsunuz. Şimdi Açık Şemsiye ve Gitaresk ortak programında 12 mevcut kadroyu sayacağım. Didem Gençtürk sabahlıktan efendim kendileri bir ses çıkarın Merhaba. Ben. Hakan Gürüt ben oluyorum Açık Şemsiye'den ses çıkarıyorum. Gonca Açık Hanım bir daha alalım sizi. Merhaba. Kendisi GitarX'den. Hemzeminden. Damla Özler buradalar. Merhaba. Lütfen. Ee, hamdi Akkan Yeni'den. Hamdi? Ne <gülüyor> hamdisi be? Öyle bir Hamdi oldu hocam. <gülüyor> Peki ıı ee, Merhaba güzellikler. Şep, evet. Şeplem Süer Grim Açık Şemşi'ye'den. Merhaba. Ee, GitarX'den... Gitarek, <gülüyor> Gitarek. <gülüyor> Merhaba hanım X. buradalar. İyi akşamlar. Efendim Mehmet Yusuf henüz teşrif etmediler. Koyunköy'den Gülçin hanım buradalar. Merhaba. Ve dahi sadece sesini duyduktan tek tek masada tercih Merhabalar. Aslında organize görüntüler demek lazım. Organize görüntüler <gülüyor> demek lazım diyemedik işte. hemzeminden sizinden Rauf Bey buradalar. Evet buradayım ama ben. Ben bugün bir şey öğrendiğimi de temsil ediyorum. Evet, İki şimdi... program birden. Ve yine açık şemsiyeden Levent asla dönmez dönmesin. Asla dönmeyeceğim. İyi akşamlar. Ee, peki tamam hadi bitirdim mi görevim? Hani sen onun yap, yap. E, bunu niye yapıyoruz? Bir kez onu söyleyeyim. Efendim niye yapıyoruz? Ee, niye yapıyoruz? Şebnem sen. Onu, ben, niye... efendim, ben biraz <gülüyor> anlatayım. Efendim e, yılın son programı e, bu akşam beş program birleştik ve bizim e, yıllardır ...sürdürdüğümüz bir quiz programı var. Aramızdan birisi bir parçayı seçiyor, masaya veriyor ama diğerleri bilmiyor. Onu tahmin ediyor. Hangi parça bilirse işte puan alıyor. Bilmezse işte kubur oluyor. Böyle bir şeyimiz var aramızda. Bunu biraz geliştirdik. Sağ olsunlar Gitaresk bize destek veriyor. Diğer programlar da öyle. Şimdi şöyle yapacağız. Didem'in gitmesi gerekiyor. Ee, ...Didem'i biliyorsunuz sabahlık e, programını sunuyor. Ee, o bize şimdi bir parça çalacak. Ama, Hande Ama de buradaki, şu andaki diğer on bir kişi bunu bilmiyor. O parçayı biz ne olduğunu kim çalıyor, işte kim bestecisi veya... E, yok, yok, yok yok, sonuna <gülüyor> kalırım. Bir, bir sonraki kalır parçaya Kadar giderim. Aynen güzel, e, tamam. Ne olduğunu tahmin edememenizi görmek istiyorum. Eyvah, tamam tamam, peki. Öyle yapalım, o zaman ee, senden başlıyoruz, e, Didem'in parçası o zaman geliyor. Evet tahmin, tahmin alalım. Ee, ben konuşmak istiyorum izliyorsanız biliyorsun. Ama yok Nasıl? sadece bir şey söylemek istiyorum. Söylemeyeceğim. Ee, sadece trompeti kendi kendine öğrendiğini biliyorum. Kendi kendini geliştirdi. Aha o zaman ben biliyorum. Hmm. Ve, ben de biliyorum o zaman. ve bizim Değil ailemizden de. Açık Radyo ailesinden harikulade müzisyen bu yılın başında albümü çıktı. Eee bayağı söyledin olmadı şimdi. Yani kadar bu kadarını söyleyeyim. Yap. Sonra tahminleri alalım. Böyle, tahminleri yani alalım. Bir saniye şuradan alayım. Hadi. Ben de bir şey <gülüyor> söyleyeyim. Puanı puan vereceğim buna göre. <gülüyor> Buyur abla söyle. Şimdi öyle albümü bu senenin başında çıktı demeseydin bizim o lan herhalde diyecektim. Trump dedi kendi <gülüyor> öğrendim. Kafamızı ütüleyerek. <gülüyor> Yok, tahmin tahminimi verebilir miyim galiba zaten? Hı. Hmm. Pas. <gülüyor> ben önce, ben biliyorum, Hayır, <gülüyor> önce bilmeyenlerden. Önce bilmeyenlerden <gülüyor> Allah ben ya, şey dinledik biz canlı olarak biliyor musun? <gülüyor> ya, Masar Arada Fuat bir türküz, bir türküz, Türkü Türkü diyecektim ama daha sonra jazz kısım başlayınca tabii ki. Şimdi ben parça'nın adını söyleyeyim. Parça'nın adı Temmuz. <gülüyor> ee, albümün adını söyleyeyim. Tear hala boş, bakıyor. hala boş boş bakıyor herkes. O zaman Peki. açık radyo Hiç ailesinden ve hala hazırda Milan açık falan. radyo kadrosundan Arası. biri olduğunu söyleyeyim. Hmm. Bir dakika, daha fazla dur. ipucu vermeyeceğim. Dur O zaman aramızda bilen var mı? Evet, Hande, Hande dışında. Ya ben de biliyorum. Rauf da biliyor. Ben de bilmiyorum ola. O zaman sen tahminin, tahminin tahminini söyle Ya yani, Levent sen öyle bilenler. Sonunda Düşüneceğim biraz daha. İkinci tahmin de olur. Ama tura gerek yok çünkü galiba çoğumuz bilmiyoruz. Yani çok var. da zorlamayalım. <gülüyor> Ömer madem. Ya, ya Rauf ya Hande Hande söylesin. Biz beraber söyleyelim. Bir, iki, üç. O zaman çok... ben adını söylüyorum, sen soyadını söylüyorsun. Çünkü ben soyadını bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Çok sevgili bizim e, kayıt Stüdyosunda da e, her türlü derdimizi çeken çok sevgili dostumuz, arkadaşımız. Masamız... Bir, iki, üç. Barış. Barış. Evet, Aa, Barış Demirhali. Bravo. Demir Barış Emirli'nin bu sene çıkan, bu sene başında çıkan albümü Tear'dan e, Temmuz dinledik. Kendisi çok yetenekli bir trompetçi. çeşitli parçalarını e, Açık Radyoda da dinleyeceğiz canlı canlı. Şarkı e, da söylüyor. Yani e dinledim, söylüyor. Gerçekten. Evet. Söylüyor. Yalan e, dolan diyor parçalardan birini ya. seçemedim. Bir şey <gülüyor> seçemedim çünkü çok uzunlardı. Kısa kısa gitsin herkese şans. Ya vereyim ben de. buna uyanmalıydım çünkü geçen salı geldiğimde. O bizim stüdyoda trompet çalıyordu. Evet. Hay Allah. Ama yani bence en kıymetli olan şey... ...kendi kendine bunu öğrenmiş ve geliştirmiş olması. Hatta Rauf'un... Ee, dinlediğimizde bundan bir on gün önce e, canlı performansını dinleme şansımız oldu Barış'ın. E, çok hoş bir e, nitelemesi oldu. Söyler misin Rauf lütfen? Ya ben gerçekten müzik cahiliyim. O yüzden çok ukalalık olacak da bayağı sufi bir tadı var. Yani trompeti ne gibi kullanmaya çalışıyor herhalde bu çocuk diye düşünmüştüm ben. Barıştık mı barıştık Barış tutma, barış, evet. Ben de katılıyorum. Hakikaten Sufi yanı kuvvetli. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, burada bir takım şey e, ne derler dilek kurabiyelerimiz var da ee, her e, programcı bir şarkı çalıyor bir de dilek kurabiyesi e, kıtırdatıyor. Didemciğim ne çıktı senin? Evet. E, i̇stediğiniz bir şeyi elde etmenin yolu onu vermekten geçer. Çıktı benim 2016 falan. Mesela ver. sevmek için sevgi vermek ver. lazım. Gibi mi? Ver ver. Sanıyorum öyle. Ver ya? Ver, Didem <gülüyor> ben bize Barış'ı tanıttı. <gülüyor> bu ver, sene ben. bir albümde kendisi dolduracak bence. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aa Didem de sesi çok güzel. Kimse <gülüyor> katlanamaz. <gülüyor> Yo Didem sesi çok evet. güzel. Didem, ben gayet Didem, Didem Tuba çalışıyor. Şey gibi ne gibi <gülüyor> çalışacak geleceksen inşallah. Didem'ciğim <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Bu parça hakikaten radyonun içinden seçmişsin. Onun için de çok güzel. Yani şahane olmuş. Devam edelim mi iznimle? Tabii. Tamam. Hakan Gürvit. istiyorum bizi... bu arada. Ee, çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir 2016 diliyorum. Bileme ve bileme. Şey şey. Söylemeden ne demeyeceğim? Annesinin yaş günü e, partisine gidecekti Onun için. E, <gülüyor> 70. yaş. <gülüyor> şey, 70. Evet. <gülüyor> evet, 72. Uh -huh. Annesini de kutluyoruz. Ee, i̇yi yıllar dile bizim için de gittiğinde. Yok. Tamam. Ee, o zaman devam edelim. Hakan senin parçana geldik. Evet. Feryal Masa'da çalalım mı? Bir Önce bir şey söyleyecek misin yoksa? E yani işte biraz şey... E... Masar Fuat Özkan'dan <gülüyor> seçtiğim bu parçayı. Masar, <gülüyor> Masar Fuat Özkan'dan seçtiğim bu parçayı. Kimden Söyle. seçtiğimi soracağım. <gülüyor> evet. e i̇şte işte bir, bir barış marış... seçeyim dedim. E, melodiyi hemen... Ya bir şey söyleyeceğim Hakan Bey. Daha çalmadan sizi birazcık tanıyan tahmin etsin ya. Vallahi. E, evet yani şey... <gülüyor> e... Yani işte ne bileyim solisti bulun. Ölmüş bir Fransız istiyorum. sanatçıdan ölmüş, bahsediyoruz. <gülüyor> acaba ölmüş bir sanatçıdan söz ediyoruz. Çok severiz. Ee, yine evet. radyo ailesi olarak çok severiz. Çok yeni öldü. Ee, yani umarım ki şey, programı da yaparız. Hadi daha fazla uzatmayayım. Bir dinleyelim. Barış için olsun. Bu şey ensesinden vurulan Miray Bebek için olsun. ...today... ...you fight... ...today... ...so that the children... ...of this world... ...may live and grow... ...and laugh and play... evet... ...pekala... Ee, Herada değil mi? Şi şiiri anladınız, melodi, evet. e, şey, e, zülfü Livaneli'ye kaptınız. <gülüyor> e, ka kim kavurlamıştı? Soruyorum. Evet, ama beste de farklı. Çok mu? E, ne diyorsun Gürsu? E, niye? Hmm, yani aslında beste farklı. Hmm. Yok o şeyden ses. Siz... Do ne ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, ee, beste bambaşka bence. Ben yani öyle denediyorum. Yanlış yanılıyor olabilirim. Hım. Peki o zaman handesene için var mı? Kim? Merak. Merale özür dilerim. Fark etmez. Tamam. Pas hiçbir fikrim yok. Ben de burada yanımda benim. Ee, size. Ben bildim galiba ama yanılıyor olabilirim şimdi ama ben söylersen diğerleri etkilenebilir. Ha işte o yüzden Peki, damla falan kalıyor. Fikrim yok Gonca. E, ben parçanın adını e, söyleyeyim. Mi? Ha sen parçanın adı söyler, <gülüyor> ben de solisti <sarısı gülüyor> söyleyeyim. Peace olabilir parça. Vallahi hiç fikrim yok. Hiç fikrim yok. Ya bari. bir şey soracağım. Ralph benim bir fikrim yok. Ben de çıkaramadım. Adi. Ben de solisten yana bir atacağım bir şey. <gülüyor> Valla duayanlar şey bilemedi ben mi bileceğim diye. Peki o zaman ben şöyle <gülüyor> atayım. Yok. Sen piistli attın mı? Ben pişigir diye düşündüm. <gülüyor> At, kötü mü attım? Yok, gayet iyi yaptın. Tabii ki Pitsi'ydi. Evet, Pitsi'ydü. <gülüyor> Ay, yanıltın pizza. yeni <gülüyor> ölçü <ördü> dedin. Hayret bir şey. Ne canım? Yeni ölçü dedin, onun için yanıltın. Yani işte iki ha. yıl olmak üzere. Yani hala radyoda. Zaman göreceli Çünkü bir kavram. Çünkü <gülüyor> yani. parça bir şey kazandı doğru. mı parça adından? Hayır. Bir çiçek <gülüyor> olsun, şey bir çiçek olsun, bir kurabiye olsun, bir <gülüyor> tatlı <gülüyor> söz. aferin <gülüyor> çocuğum. <gülüyor> yok. Abi. Aferin bile yok. yok. Hakan dilek soydum. kurabiyeni okusana. Neymiş? <gülüyor> dilek kurabiyeni söyleyeceğim, alayım. söyleyeceğim. <gülüyor> ben bileyim mi? Bildim mi diye deneyeyim mi? Aha, evet. Söyle, söyle bir söyle bakalım. Güçün söylüyor. I stand at every door. Hı -hı. Ee, Nazım Hikmet'in kız çocuğu şiiri. İşte budur. Evet, PCG, yani Bravo. O zaman sana, sana, sana, sana da bir puan veriyoruz. Güneşine, Güneşine şey kurabiyeleri veriyor. <gülüyor> tek tek bileceğin soru bu olacak o yüzden şey. teşekkür. ederim. Ee, yani işte şey PCG öyleli iki yıl olmak üzere şey. Yani e radyomuzda pek seversin sen. kendisini. Ölmedi mi diyorsun Pete Seeger? Yeni öldü deyince. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Birkaç hafta <gülüyor> dedik. Ha, sen <gülüyor> böyle üç ay, beş ay. 2014 yani yani işte içinde yıl yıl bir yerde öldü. Pete şey, Seeger <gülüyor> ölmedi. İçimizde yaşıyor tabii <gülüyor> de. Yani ha, bir de öyle bir şey <gülüyor> çok olsun. Çok muhtemeldir ki işte radyoda bir uzun bir Pete Seeger programı da yaparız diye ümit ediyorum. Ben de içinde olurum diye ümit ediyorum. Woody Guthrie'den sonra. Ee, öyle bir şeydi. Ee, o zaman sen şey, ne çıktı Hakan? Sana o dur, dur, dilekte. dilekte... Zülfü Livaneli'nin bestesine benzetmediniz Yok, mi? Yok bambaşka. Siz? Şimdi neredeyse sesim güzel olsa Zülfü'nün ikini söyleyeceğim ama hmm. Zülfü Livaneli'yi değil. beste Ne fark farklı. eder o söyledikten sonra? Siz <gülüyor> de <gülüyor> söyleyebilirsiniz Çok <gülüyor> kılıçdım. <rahmet>. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hani İngilizcesinde de bir, bir takım e, sıkıntılar sıkıntılar yoktu Neyse. hanım çevirmiş hatta unuttum adını. Uzatmayalım. E, pekala efendim. Yani ünlü Hiroşima şiiriydi işte. Birds bunu çok da evet, güzel evet. yorumlar ama ben P.S.G. tercih ettim. O Parçanın adı neydi? Aistan evidir. Hah, işte. Aistan evidir. Amca teyze bir imza verdi. Evet. Çalıyorum Aa, kapınızı. Evet. Çalıyorum biraz evet. böylece Ravufa da bayağı bir malzeme çıktı. Nazmi küçük. Oldu. <gülüyor> kız çocuk, kız çocuk. <gülüyor> bir şey çıktı. Eee, ne çıktı onu söyle bize. Hah, şeyde şey ha, çıktı. Ha, ha. Ee, şey. Yani e, güzel bir mesel çıktı ki bunu e, hayatım boyunca uyguluyorum diye düşünüyorum. Gelip geçici insanların dediklerine kulak asma. Asıyor muyum? Hayır canım nedir yani? Niye, Niye yani, yani. yani? size <gülüyor> <ne> çıktı <gülüyor> o zaman? Tahaneler. Hayır. Aa Mehmet geldi. Evet Mehmet Yusuf da gel. Mehmet hadi gel bize katıl. Bu evet. arada gerçekten Türkçedeki şarkıyla alakası yok yani evet. Türkçedeki besteyle. Hadi. Ben çok uzun süredir Livaneli dinlememişim. <gülüyor> evet <gülüyor> kesin Hadi devam edelim. O zaman şimdi e, bizim gitaristen ah, arkadaşımız sevgili Gonca'nın parçasına geldik. Mersi, mersi, Gonca mersi. bir şey diyeceğim mi e, çalmadan diyeceğim. önce? Diyeceğim. Değerliyim biraz tamam, ipucu vermek istiyorum ki. Yani işin tadı şey olmasın, kaçmasın. Burada toplanmışız bu kadar insan. Sıfır puan, sıfır puan nereye kadar? Ölü vizyon gibi olmasın. Şimdi şöyle... Düşündüm taşındım hep bana diyorlar ki ölmüş adamları çalıyorsun haberi haberi haberi. Onun için ben de e, genç kuşaktan yeni nesilden iki sanatçı seçtim size. Vallahi yalan söylüyorum. E, şimdi bir dinleyelim. E, bilemeyen olursa önce ona küseceğim. Hmm. <gülüyor> Dur ben bildim galiba. Ondan sonra <gülüyor> programı terk edeceğim. <gülüyor> şaka Nasıl yapıyorum. Yani. Evet buyurun. de ha Peki bilmeyen var mı? Onu hemen çıkartalım. Var mı? Herkes birbirine. Hangi nüans sebebi ne <gülüyor> Ya tamam hepimiz bildik galiba. Bana, evet. Sizlerle gurur ama duyuyorum. Ama müthişel yapmışsın. Çok doğru bir ekiple birlikte oldum. <gülüyor> Bülent Ortaçgil. Şimdi bu gibi değil şey evet. Bülent Ortaçgil sesini değiştiriyor. Ferdi Tayfur. Şimdi burada tabii mevzu şu, <gülüyor> BB King'i 14 Nisan, Mayıs'ta kaybettik. Bu sene çok kıymetli bir e, blues sanatçısı. Yanında da Eric Clapton vardı madem biliyorsunuz ben söyleyeyim. 80. <gülüyor> yaşı için yaptıkları BB King and Friends isimli albümden. 1969'da BB'nin kaydettiği bir parça, Trill Gone. <gülüyor> Şimdi e, hepinize teşekkür ettikten sonra falımda. Çıkını okuyup yorumlamak istiyorum... ...huzurlarınızda. Başka bir söyleyeceği olan yoksa? Yok, <gülüyor> ee, şey Şeyde... ...nedir bunun adı? Çin Kurabiyem'den... ...Hande'nin getirdiği sağ olsun... ...kişisel kaynaklarını daha iyi değerlendir... ...emir kipiyle... Ee, ...bir şey çıktı... ...fal çıktı. Ben bunu... E, ya ...şimdi o parçayı arayıp... ...kimlerden bulacak diye habire satın alma... ...aynı parçaları olarak yorumluyorum... <gülüyor> ...kaynaklarıma bu şekilde tutumlu kullanacağım. Mevcut. Teşekkürler. <gülüyor> Yani benimkine de hatırlatayım, gelip geçici insanların dediklerine kulak asma. <gülüyor> Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Ee, Jack'la konuştum. Jack Cohen, sizin gitaristin e, babası. babası. Ee, gelmeden herkese çok selam söyledi. Dinleyicilerin e, hepsine e, yine iyi, iyi yıllarını e, iletti. Onu da iletmek zorundayım Versin. galiba. Jack bizi dinliyor mu? Dinleyeceğim dedi. Öyleyse Jacques'a selamlar. Jacques'a dinliyorsan Facebook fotoğrafımızı beğendik <gülüyor> Like like like. Hatta telefon evet. eder de. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Damla'ya geldik. Damla Hemzeme'nin sunucularından. Selam. O bize kendi parçasını çalacak, çaldıracak. Ama bir şey diyecek misin önceden? Kopya ya bir kopya alalım mı? Ha. Ben diyeyim mi? Bilemeyeceksiniz. <gülüyor> Asla Yok. bilemeyeceğiz. <gülüyor> Yok aslında 90'lı yıllardan bir şarkı ve 90'lı yıllarda Kadıköy, Akmar vesaire gidenlerin çok rahat tanıyabileceği ben. bir şarkı. Hande Hanım sizden ben. bekliyorum. O kadar çok sardım. <gülüyor> sürprizli bir grup Türkiye'den değil ama Türkçe dinliyor olacağız. O sürprizi hoş diye düşündüm. Yaşasın. Hadi bakalım. Hadi, hadi, bakalım. hadi gel. Thank you. Şöyle e, tezahüratlar yapılır ya. Yuhuu falan <gülüyor> diye. Yani e, üf, ne diyeyim Damla senin yaşını tutmaması lazım. Ya. Teşekkür ederim efendim Aa, sağ olun. Yani ne diyeyim çok çok Aa, bir mesul olduk. Ben hikayeyi anlatmak istiyorum. İlk defa canlı olarak dinlemeye gittiğimizde arkamızda oturan Allah Allah inşaat işçileri dedik adamlara. Sonra sahneye çıkmalarıyla herhalde yüz defa falan dinledik canlı. Muhteşem. <gülüyor> <ne gülüyor> Söyleyeyim mi? Vallahi söyleyeyim. Var. Bilak, bilak, bilak, bilen, bilak. Var bilak, mı? bilen var. Ben, ben, bilen var. Bilen var. Bilen var. Bilen Bilmiyorum. Bilen var mı? Ah dur, e, dur, dur dur. Gonca Gonca biliyor musun? Şu üçlü hayran. Bir dakika ben, söyleyelim. Ben, söyle. Bir dakika. Söyleyelim o zaman. Ben tam bilecektim. Stüdyoya kedi girdi. <gülüyor> Masanın <gülüyor> altına oldu. Kedi girdi. Yemin ederim kedin dedik kesin. Ya şimdi Hande'den bir şeyle Nida ile aldık grubun adını. Ben de albümün adını da söyleyebilirim artık. Ah peki tamam o zaman söyle. Yani ben de... kazan, bak burada Hazar'ın mi? kıyısında yuhuu yuhu. Yok. <gülüyor> kıyısında Hazar'ın kıyısında. Hazarın. Bu husum galiba mı? bir rap. Evet kız, doğru. Azeri bir rap grubu. Kimdi abiyim? Sumgayt galiba. Hadi bak uh, bak challenge aldım. <gülüyor> albümün de Sumgayt. Şarkının adı Hayalperest. Bunların <gülüyor> <gülüyor> tamamını biliyor muydun? Bak ben puan vereceğim. Ben grupla ilgili bir şey söyleyebilirim. <gülüyor> 1988 kuruluş tarihidir. Ekibimiz Evet. Alış. Rock grubudur. Şahanedirler. İyi müzik yaparlar. Heavy <gülüyor> metal Azeri grubu. Mamsdi'nin özentisi. O zaman ben Hakan'la Hande'ye birer puan yazıyorum. Onu dışında bir şey. Yo Olur mu? Meral, Burada bütün meral, hikayesini... Meral, bana diyor, sıfır meral. etmiş. Meral, ben birazcık birazcık. birazcık. <gülüyor> tamam, meral edebilirim. Bir buçuk. Tamam, bir buçuk. Peki ben şarkıyı seçtiğim için puan alıyor muyum? Evet, iki yirmi beş. Ne, ne çıktı <gülüyor> falında onu okuyacağız. okuyorsun. E, falım diyor ki kendini dinlemek için sakin ortamlara ihtiyacım var. <gülüyor> Sanırıyorlar <Burası gülüyor> mıydı <burası> bence? <gülüyor> Olmamış o. İyi, hadi devam edelim. Peki, hemzemiz sonrası galiba bana mı geldi? Evet, yeniye geldi. Yeniden. Yeni. Hamdi akın akka akın akın azım sert hamdi hamdi oldu hamdi akın ne <gülüyor> <mi? Öyle> tam <gülüyor> olsun hamdiye de varım akına da varım akın akının geliriz diyeyim ne diyeyim şimdi e, ben bilinmemek ve tanınmamak üzerine bir şarkı seçmedim aslında hepimizin çok çok iyi bildiği bir şarkıyı. ...yine aslında umarım hepimizin bildiği... ...bence yeni dönemin... ...doğunun bab dili'ni olan... ...bir yorumcusundan dinleyeceğiz... ...başka bir dilde dinliyor olacağız... ...şarkıyı zaten hemen anlayacaksınız... ...biraz daha bizim kulağımıza detone gelecek sesler... ...çünkü nameler var ve biraz komalar var... ...çünkü kendi kültüründeki sesleri kullanıyor... Ee, yani bilmeyenler umarım sever benim son dönemde sıklıkla yani sıkı bir şekilde albümünü dinlediğim bir adam. Bu kadar. Şey Hande Hanım? <gülüyor> Aa, şekerim ya konseri de çok pahalıydı biliyor musun? ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hani biz de e, Bach cello suitlerini dinlemeye gitmiştik Deniz Müzesi'nde. Ya, ya. <gülüyor> Hande Aa, bu şarkı Hakan Bey'e gelsin. Peki Hakan Bey'e gelsin. Aşk var diyorum aşk. 2016'da aşk diliyorum. Hakan Bey... ای حامی بود و نبود من سنگ زیرین آسیا وقت تو فال چای نسل آریا اوه رو دست زدی رفتی ای ای تردد شدی مفتی به خانمان آتش زدی رفتی تیری چونو آرش زدی رفت ای بلور آبی شو ای آبی از زلال دانو ای پلیس بردامن محجوب ای آغوشت از شمال تا جنوب ای, ای رو دست زدی رفتی ای عشق دست شدی مفتی بر خانمان آتش زدی رفتی تیری چون آرش زدی رفتی سرهای من یک یک جدا به خاکری خونهای مجرمت که منم سریز پانصد لش کرم من رزمندهی تو آهاد ملت یکی یک, یک شرمندهی تو ای عشق رو دست زدی رفتی ای عشق تردست شدی مفتی بر خام آتش زدی رفتی تیری چون آرش زدی رفت آو هی با ختن آبند بر دل آو هی آو خدم آبند بر کو آو هی فلوت نزدیکتر از گردن رک آو هی کمان چه شسته چوزاری بر دل ای امش ben ipucu vereyim mi? Ateş <gülüyor> Bil, e... Bildiğimin ötesinde bir şey. Ben biliyorum. E, şimdi ben biliyorum. Rauf ve Damla ile beraber bir yolculuğumuzda e, sanırım ben defalarca, arabayı ben kullanıyordum bu arada, şoför, şoför şoför diye beni kilitlediler. E, defalarca dinledik albümü. Buyurunuz Zırof Bey. Ee, üç dilde söylüyor genellikle. Orta ezgileri söylüyor. Arapça, Farisi ve Kürtçe söylüyor. Ee, Kürtçe dışında da yani Kürtçenin iki lehçesinde de söylüyor. Sazaki ve Kırmancı da söylüyor. Yani sizin tabii o zaman siz ilginiz dolayısıyla. dolayısıyla. Ben biliyorum ama. Evet, yani Kanada'da yaşıyor da diyor. Kanada'da yaşamak zorunda kalıyor. Yani tabii onu Sürgül da hani altını çizelim. Galiba Çok da genç gibi. bir müzisyen, bembeyaz saçlı. Evet. Hatta bu sene galiba iki kere geldi Türkiye'ye. <gülüyor> Geçen yıl geldi, bu ikinci konseri. Ee, yani biz gidemedik, başka sebepten gidemedik. Yani O ayrı da... Ee, galiba Gülçin gitti Gülçin biraz anlatır mısın evet, İsmi söylemeden kişi. önce İnşallah doğru kişidir ee, Konser o kadar güzeldi ki Nesi güzeldi konserin Seyircileri seyretmekten ve onların haline Ağlamaktan ben konseri doğru gittim, seyretmek ne demek Yani o, Öyle bir coşkun ...yerinde duramaz, heyecanla dinliyorlardı ki... Kalabalık mıydı? Çok kalabalık, çok tamamı sevindim. doluydu ve tamamı da İran'dan tahmin ediyorum... Hı -hı. ...Kürtler vardı içinde, evet. İranlılar vardı, Türkmenler vardı... ...Türkler de vardı, Türkiye'li Türkler de ama çok büyük bir kalabalık halinde... ...kendi ülkesinden gelenler vardı ve çok heyecanla dinlediler konserini. Yani Doğunun bablayılanı diye evet. nitelendiriliyor. Evet, evet. Şimdi Hakan'a veriyorum sözü çünkü Hakan da çalıyor... E, pekala şey zaten Feryal bana verdi madem muhtemelen e, hani Leyla'yı dinledik kızım evet, evet. dolayısıyla diye evet. muhtemelen Hakkın, kızının sevgili gitsin e, herkes bildi diye açık evet. edebilirim artık değil evet. mi yani evet. işte e, muhsin Mo Namcu'yu e, e, dinledik <gülüyor> iyi de ettik ...defalarca da dinleyelim... ...2016'da da bol bol dinleyelim... Ben, ...ben puantaj yapıyorum... ...lütfen kaç kişi girdi... ...Gülçin... ...Ey Aşk galiba şarkıları... ...evet... <gülüyor> Aa, şey, ...peki e, elimdeki... E, ...Dilek kurabiyelerinden çıkanları okumak istiyorum... Hı, ...çıkanlar diyorum... ...çünkü epey bereketli bir şey çıktı ama... ...bereketsiz bir konuda bir şeyler çıktı... ...iki tane var... E, i̇lk çıkan şuydu. Bugünlerde parasal konularda kararları almak için iki kere düşün. E, e, e. İkinci kurabiyede yine yatırım konusundaydı. Sabit ve mantıklı kararlar alacaksın. Eh 2016'da demek ki biraz yatırım yatırım mı düşüneceğiz? Yok iki kurabiye yemeyeceksin. Iki kurabiye. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kurabiye yemedim. Bir kurabiyeden çıktı onlar. Çifte sarılı yumurta. <gülüyor> Peki şimdi ben e, sonuçlardan hani bahsetmek zorundayım aralarda. Şu e, durumda önde gidenleri söylüyorum. Rauf üç puanla... E, bak bak bir daha. O nasıl olabilir ya? Gül, Hülçin yani? üç puanda e, ve ben Hande üç, bir, puanda. Bir yani, dakika, de, üç puanda. Bir dakika hile var ben üç puanda olamam. Bir, de, bir yani. de Feryal üç puanda. Çünkü <gülüyor> herhalde yani dört olabilir Feryal. Masada olduğu için ona soramıyorum şu anda. Hadi gelin devam edin Çok teşekkür ediyoruz. Şey, Yanlışlık var ben üç olamam. E, Hakan e, Bey'in puanları verilmedi. DİDEM'in parçasını bilirsin. Şebnem Hanım'ın puanı Hayır, nerede? Puanı. Yani evde e, giderleri Çek kendi, kendi kendine. <gülüyor> Yok. Yanlışım oluyor. Bu yazdıysam ha. öyledir. Bildiysem. Ee, yanlışsa da lütfen e, danıştaya Bilmiyorum. itirazda bulunun. Ee, hadi gelin şimdi e, Şebnem'in parçasını dinleyeceğiz şey bu. Burada ufak bir umudum var tabii benim şimdi. <gülüyor> Efendim? Ufak bir umudum var ama. Var değil mi? Bakalım. Evet. Bakan. evet. Yani bence bileceğiniz birisi, ee, parçanın ismini bilmenizi beklemiyorum ama kim olduğunu bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Dinleyelim önce. İzlediğiniz için The world I wanted. I want to hear the dogs crying for water I want to see the fish go barely up in the sea And all those lemurs and all those tiny creatures burn them I wanna burn them I wanna burn the sky I wanna burn Havanı ben de Evet. Terezi. Siz yer yani benim üstüme oynuyorsunuz olmaz ki böyle. <gülüyor> Yok hiç bilmiyorum diyenler var galiba. Peki az bilenlere müteredit öyle ikinci adı falan değil bilemedim. Öyle <gülüyor> melaike <gülüyor> sesli bir evet. sanatçımız. Antonio olabilir mi adı? Atıyor muyum? Hı. Atmıyorsun. Ben de sesini ona benzettim ama. Evet, doğru ama ama yani yanlış. Ama, işte doğru ama, ama yanlış. Ama, bak, bak, bak, bak ama, ama yeni şey adı olmaz de, şey ya. Bir de benim böyle Rufus, Mufus falan gibi böyle bir kullandığım şey ya, var. O ya. değil mi? Hayır. Yani sen de ikisini de ayır artık. Abi ağlımış oldu Yani sessiz kalma. Evet, Nüfuzdan hiç hazetmem hani şahsen. <gülüyor> hani şeyi diğer beyefendiden de. Anthony. Hani yüreğimizde ha, yeri var. Ama ha, hanfendi han han han han han han diyoruz pardon, beyefendi hangisi? değil. Ya. ya hanfendi. Evet. Evet, şimdi hanfendi beyefendiydi, Antonioydi, doğru. Evet, evet, Gonca bildi, evet. Gülçin de bildi, evet. Altan da bildi, Hande de, de bildi. Ama ne yapayım ben takip etmiyorum sağlık durumunu. yani <gülüyor> ben ne <ben>, biliyorum <yeten gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama şimdi bu parçası anohni olarak Bismillah ah, Anoh. ve cinsiyetini işte. değiştirdi iki hafta evet. önce çaldı. Onu da biliyorum. E, geçen hafta çaldınız. Geçen salı çaldınız. Geçen salı Levent yaptı iki hafta. Hı -hı. İki hafta olmuş mu? Olmuş. Neyse. Ya, vakit yani çabuk son e, yaptığımız programda çaldık. Hatta ile e, program öncesi kuşkumuz vardı. Hakan bakalım bunu hatırlayacak mı diye. Ya yani Anthony nasıl bilecek diye düşündük ama Anoh'niyi bilemedi işte. Ben... Şimdi ben... ne olacak burada <gülüyor> <fırda> puanlar? <gülüyor> Olsun. Ben 0.25 <gülüyor> keser canım. Yine de böyle bir e, program ilerlediği için iyi niyet puanları vermeye başlıyoruz. Hakan'a gücü için ve gönlü. <gülüyor> Verelim, verelim. Ben, Bana yok. Hande sen bildin mi? Bilgi, e, tabii bildim. Abi, Çünkü ben açıkçası şeyi dinliyorum ben. Lütfen bir rica ederim. Üstelik hadi şeyi söylemek istiyorum yani. Ya, tamam, Siz iki defalarca Antonio olarak konserine gittiniz. Ama sonrasında tabii hani biraz belki isimler değişti falan. Ama benzer hazlarla devam ettiniz. Çünkü müzik yapmak... Böyle bir şey iyi müzik yapan iyi müzik yapmayı sürdürüyor işte böyle bir durum yani. Evet ama bu da bir hoşluk olduğu için seçtim. Şimdi çünkü... mı? şeyi açıkladın mı yani sonuçta Anthony bir, birden birdenbire artık nihai kararını verir Alo, e ne? ve cinsiyet değiştirir evet. ve ismini de değiştirir evet, bununla birlikte. Bahset. Bu galiba 2015'in e işte çok, çok, çok yakın çok yani bir, iki bir iki ay, ay içinde olan bir şey. Kurabiyende ne var? Kurabiyende bakın şimdi. Sıkı durum ne çok ciddi bir şey çıktı bana. Sevdiğin zaman her şeyini veren birisin. <gülüyor> doğru mu doğru? <gülüyor> oh, abi, sen, sevsen de sevmesen de, de veren birisin. Ya, ya canım, gelip gecici insanların dediklerini. <gülüyor> ya hadi arkadaşlar galiba açık şemsiyenin sonuna geliyoruz. Şu kulaklığım yok ama Feriha şeyi söylüyorsunuz. Son bir parçayı şey daha dinleyebiliriz. Onu da. Söyle bir daha. Son söyleyeyim. parçayı da dinleyebiliriz. Tamam. Öyle, onun da öyle yapalım. muhabbetini e son yapalım. Son parça herhalde. gitar eski. E, 94.9 Açık Radyo Gitar Esk'tesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır henüz değil. Şu anda itibaren gitar esk'tesiniz. <gülüyor> yok, yok değil daha daha değil, daha değil. Daha, evet, daha değil, daha değil. Evet gitar esk'tesiniz. <gülüyor> Hayır efendim, 30 <öyle>. dakika <gülüyor> <oturakta> var. <alsın. gülüyor> tamam, biraz tenha olabiliriz ama güçlüyüz. <gülüyor> evet, şimdi şey. sıradaki şarkı. E, Gonca bana maillerinde şey dedi, A, kesin ölü çalacaksın dedi. Bugün Ölen Beyefendi'yi çalmayı çok çok isterdim ama çok geç. Bak haberim oldu. Hiç İtiraf edeyim. Puan Yok onu söyleyiniz bugün. Ha o zaman parçayla ilgili mi? Parça o evet. açık, açık Dergi'de çok. Gerçekten herhalde ilk aşkım diyebilirim. Motorhead'den Motorhead. Lemi'yi kaybettik maalesef yani. bu sabah. Çok çok çok üzgünüm gerçekten böyle. E, lemi çalmak isterdim ama e, en kısa zamanda ilk gitar eski kendisine adayacağım. Bu akşam çalacağım grup, seçtiğim grup e, bir Japon grup. Gitar eski dinleyenler bilecek bu yıl çok çaldım. Çünkü ben de yeni keşfettim kendilerini. E, solistleri yaşamıyor. İlginç e, gitarlar, sitarlar, sitarlar icat eden, e, değişik müzikler yapan... ...60'lı yıllarda hatta 68 yılında yola e, Japonya'nın Beatles olacak diye yola çıkan bir grup değil Evet, peki hadi evet. devam edelim. Buyurun Hakan Bey. Efendim, Japanese Hayekadelik olarak içime doğan'ı söyleyeceğim. Ben söyleyeyim mi? Yok evet. oğlum. Hayır. Bir <gülüyor> dursun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah tam söyleyecekken unuttum değil <gülüyor> mi? 60 <gülüyor> <Asit> Mother's Temple. <gülüyor> değil. Yattım. Ben atayım. Temple ya. deyince atayım mı? Yettin at tabii ya. Ashrot Temple. Hidden Fortress. Hayır. Seven Samurai. Kurosawa. Var mı başka atmak istiyorum? Ay çok zor oldum. Çok çaldık. Hayır. Tamam şöyle söylüyorum. 1968 tarihli. Albumın adını ben heyecandan unuttum. Flower Traveling Band. Çok enteresan insanlar. 2005 yılında sanıyorum solistleri Joe Yamakana. Telefuzum çok kötü. Vefat etti. Bob Bob Marley öldüğünde bir süre yerine Beylersa solistlik yapmıştı. Flower Travelling Band'in. Makıdır vallahi sesle. Sesle çok çok güzel. Gitaristleri Ishi Ishi bani gibi bir şey var bu bira ismine benzeyen bir adı var. Onun şu anda çaldığı alet sitarla diye sitarla gitar karışım yaklaşık böyle 12 telli falan bir alet icat etmiş. Onu çalıyor elektronik bağlantılarıyla falan bir de Robert Fripp'in bile etkilendiğini söylüyorlar. Böyle enteresan. Bir grup Flower Traveling Ben Japonya'dan. ilk fırsatta Asit Mother's evet, Temple çalacağım ve dinlemenizi tamam. rica edeceğim. Dinleceğim. Bak bakalım bu kadar Tamam Ben de onları öğrendim yazıyorum. Ben falımı okumak istiyorum. Kurabiyeye dönelim evet. Bana da iki tane çıktı vallahi duble duble. Ama bana yorum yapmanız lazım. Okuduğunu anlayamayan biriyim gözlüklerimi taktım ama... ...öncelikleri belirlemen çok önemli. E bir proje yöneticisi olarak... <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Koşullar çok çabuk değiştiriyor, ayak uydurmaya bak. Mehmet, bana <gülüyor> an bir masum bankacığım. Müstehcikte bir. Şey. De <gülüyor> Neyse, şu <O> anda savaş <gülüyor> halinde olduğumuz bir ülke bankasında çalışıyorum. Ben müsaadenizle gideyim ve <gülüyor> <gülüyor> işlik <gülüyor> maşına başvuruyorum. Meran teşekkürler. Ee, açık şemsiyi bitirdik. 90 dakika da 19 açıklandığıda. geçeceğiz, ee, ama arada bir reklam alacağız. Tamam. İki dakika izin lütfen. Bizi. Terketmeyin. Aa ne güzel. Bunu ilk defa söylüyoruz. <gülüyor> Bizden, ayrılmayın. Bizden ayrılmayın. Bizden ayrılmayın. Açık şemsiye. Hazırlayan Müslümanlar: Hakan Güllü, Levent Dönmez, Mehmet Gülsu ve Şebnem Süerdirim. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Gonca Açıkalına teşekkür ederiz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Geçen yılın ardından, yalancılığın egemen olduğu dönemlerde gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir. Türkiye ve dünya açısından 2015 yılının gerçeklik kanalanası 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde sabah saat 8'de açık radyodur. Koyu Mavi Türler arasında seyreden bir rock, jazz ve blues programı Her cuma saat 20'de 94.9 açık radyoda Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun dağları bu dağlar ne dağları bizim dağlara benziyor bıçak gibi boğazları parça parça karları bu dağlar ne dağları bizim dağlara benziyor adamı da eli ayağı gözü kaşı var ama bisikletli bizimkiler bisikletsiz bitli Kainatın tüm seslerini Açık Radyo. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ferda Öztürk'e teşekkür ederiz. Kitaresk.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 Ee, Gitaresk, Açık Şemsiye ve Birimum Sarı Salı Günü programcılarının bir arada sunduğu ama, bu... Ama Gülçin programı da var Cuma. Aa evet tabii doğru. Cuma'yı da harika Neyse. Birbirini seven dostların birlikte sunduğu bu programa tekrarmışken. <gülüyor> Şimdi e, ikinci bölümde e, önce Gitaresk adına bugünkü destekçimiz Ferdi Öztürk'e bir teşekkür edeyim ve sözü tekrar... Sevent Bey'e bırakayım bakalım. Estağfurullah, estağfurullah. Skor durumu. Yöneticimiz Sevent. Ondan Va sonra. Valla skorboarda bak Sevent. Skorboarda bir bakalım. Şimdi skor durumunda e, Feryal tabii ki en önde gidiyor. Masada olduğu için. <gülüyor> Ama bu haksızlık ben hepsini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Gülçin dört puanda, e, Hande dört puanda, Rauf üç puanda e, önlerde gidiyor. Ben de kaç puanım gidiyorum. Yani sizi söyleyeyim, söyleyeyim beyefendi rica ederim 3 puandasınız. Evet. Hande kesin e, kopyala. Kopyala. Işte, Yok kıyala. yapmaz. Katiyet ne yapar? Katiyetle mi? Tanıma sak. Ne oluyor gelsin ge de öyle bir <gülüyor> <Gıybet> olmasın. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Geçen quiz programında biliyorsunuz şazan yapmıştı böyle şey masa altından. Peki, Ama hepsini e, bilmişti. Açıkça yapmıştık. Açık açık. Var. Hiç, şey, hiç. Tabii, tabii, tabii. Hadi o zaman devam edelim. Ee, Mehmet Yusuf'a geçiyoruz. Mehmet Yusuf'un parçası var. Bir şey diyecek misin? Demez ne? miyim? Ben aslında bütün parçaları biliyorum. Söyle. Ama sözülemiyorum. Üzmeyeyim diye. <gülüyor> tabii. Şey olmasın. <gülüyor> oluyor. Manevi oluyor. Yalnız şu anda bir, bir puanda siz onu da hatırladım. Manevi kıymeti açısından şey yapıyorum. <gülüyor> tamam, peki. Şimdi efendim herkes çok kolay çok kolay diyor. Bu sefer çok kolayın ne olduğunu göreceksiniz. <gülüyor> ee, eski topraklar Mamazanlı Papaz'dan biliyor olacaklar zaten. Bilmeyenler de bu sene dinlemiş olacaklar yüzde yüz. Hepiniz bileceksiniz bunu. Peki, Çalıyoruz. Hadi, Konseri hadi. de vardı hatta onu da söyleyeyim. Nerede? Eyvah o Burada. en zoru. Burada tabii nerede olacak? Daha başını adam, adam, adam. <gülüyor> O işte bildin <gülüyor> ulan. <gülüyor> <gülüyor> hadi Ferya gelelim.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 If I was in L.A., California dreaming, I'm such a winter's day.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 such a winter's day If I didn't tell him Evet dinledik. Bilmeyen var mı? Bir dakika. Bir dakika bir, bir, bir, bir dakika bir dakika. Parçayı bilmeyen varsa o aa, zaten yani, Bir dakika sokaktaki Parçayı arkadaşlar. Parçayı bilmeyen varsa onlara. A, a, a, <gülüyor> a, a. <gülüyor> Onlar orada dans ediyorlar şu anda. <gülüyor> evet evet. Onları biliyor kabul edeceğiz. Hayır, ne ne soruyorsun be vallahi. Hayır kimse. Bilmeyen var mı? Yani atmak isteyen var mı? Bilenleri sormuyoruz yani, yani. Ben parça, bir atayım. Parça bilinir bir parça zaten. Söyledi. Parça şey, kim söylüyor? Köprüden Buyurun. geçti. Gelin. Hah. Az doldur içemeyin. California'nın ah. da şeyleri, rüyaları. Evet. <gülüyor> California Dreaming, parçanın hakiki ismi. Söyleyen konusunda tereddütler mi var? Hakan bilmiyor. Hakan bilmiyor. Hakan'a sıfır. Gerçekten mi? Hakan'a sıfır. Bu ben kadar, ben kadar böyle ayrılışmış bir o, ses, kontralto bir kadın, cazcı. Yani, mama sende papaz e sıfır, zero. Baba zendi, orijinal sahibi. Otur sıfır, <gülüyor> Levent'e. Kontrol altur kadın azıcık. bak bak bak. Dünyanın iki numarası kabul ediyor. Hatta şimdi demin bir oylama yaptık İlk bir ya. çıktı. E, e, hande, yani, no, no. ande. Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ande orda. Gülcin sen hande bildin mi? Yok ben bilmedim, kopya ile öğrendim. Onca şey Parçayı biliyordun. O zaman söylüyoruz. Gonca. Bir dakika, Kadir abi. Ee, pardon, ee, ben de katılmak istiyorum. Evet. Sonradan duydum tabii parçayı biliyorum. Ee, sesini tamam, dinlesem hani. yani uzaktan duydum, tabii ki bilirdim kim olduğunu. Ama bana eksi Söyle. lütfen eksi. eksi. Sana eksi. Eksi sana eksi. Bana eksi çünkü Bilmiyorum. ben yani dışarıdaydım, son anda duydum. Allah tarar. Eksiyle olmaz. Bütün parçaları biliyordum. Ama ben çalışıp geldim bu sefer. Ya bir müzeyen Bir de burada tabii. görüyor. <gülüyor> i̇şte aynen yani durumun <gülüyor> müzeyen senary senaryası. Kaliforniya'da. Arkadaşlar zevkle Hande'ye bir sıfır yazıyorum. Ya yazın. yazın. Evet, hep birlikte söylüyoruz. Ve, Kral kim? Dayan Kral. Dayan Kral. Dian Kral. Dian Kral. Evet. Bir, bir iki ay önce de İstanbul'da konserdeydi evet. ve bu parçayı da çaldı. Bilen, bilenleri şimdi bir Şimdi şeyi okuyorum. Evet lütfen kurabiyeyi bir alalım. Ve Hakan'a ithaf ediyorum ayrıca. Krabi. Ayrıntılara dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Haka, şimdi bir Çin kurabiyesi olsa bana söyleyeceğin şey bu mu olurdu? Allah aşkına. Yani. <gülüyor> Memo -cum. Sen gelip geçici bir insan değilsin ki dediklerine kulak asmayı. Evet. <gülüyor> Ayrıntılara dikkat et. Zaten ettiğimi de şu şekilde belirtiyorum. Herkes bu kurabileri okudu. Altında geçen şu rakamları 3, 9, 23, 28, 41, 45 kimse okumadı. Ne yapacağız onu? Ya ne güzeldi o ya. <gülüyor> Bilmiyorum ne i̇şte, işe yarıyorlar. Işte. Ayrıntıya dikkat ettim o bakımdan. <gülüyor> barkot o, barkot. is my man. Evet, Gül Gülçin'in parçasına geliyoruz. Ben Benim seçtiğim parça aslında şey hemen başlar başlamaz parçayı bileceksiniz. Yani eminim bir iki kelimeden sonra yorumlayanı da bileceksiniz. Benimkisi kolay kontenjanımdan olsun bu akşam ama ben de çok sevdim. zamanı ruhuna da uygun geldi. Hepimizin elde edeceği güzel hedefler, ulaşacağı hedefler vardır diye düşünüyorum. Şarkımızı dinleyelim. Hadi. sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within I'm coming now I'm coming to reward them First we take Manhattan Then we take in the heavens I'm guided by the breath mark on my skin Herkes bilmiştir, değil Şöyle mi? Söleyenler, de evet. söyleyenle ilgili tahminleri o zaman şey yapalım. Bilmeyen onu. var mı? Var, şüphesi var. olan yer. Baş şeyi biliyorum da şunu söylediğini bilemeyeceğim. Peki. Efendim, başça bir şey. Muhtemelen Leonar Cohen'den bir önce Jennifer Warns söyledi başı söyledi erken 90'lar. Evet. 87. 87 güzel. 88 Leonar Cohen. Bak. Bu da güzel. 99'daki bir yorum. Ee, atıyorum ve Joe Cocker diyorum. Bravo. <gülüyor> Aa, güzel Bravo. söylüyorsun John. <gülüyor> evet. Güzel attın. Evet 12 sene sonra yorumlamış şarkıyı tekrar. Okuduğum bazı yorumlarda şeydi hani şeyin Leonard Cohen'in yorumu. Ulan yorum böyle, de gurur duyuyorum. <gülüyor> e, arkada böyle şey çok drum makineler falan var Leonard Cohen'inkinde. Hani bu daha böyle rock şarkının evet, ruhuna uygun güzel. yorumlanmış. E ee, ben öldüğünü bilmiyordum. Yani hani sesini olmak mümkün değil, Yok, değil, yani değil. Böyle bir yorumu, böyle bir sesi, böyle ben bir sadakati tanımamak mümkün değil. Ama ne zaman öldüydü? Senin senin yıl oldu galiba konsere oldu Ama maalesef kaybettik konsere gelenlerden. Konser iptal oldu. Birkaç gün ya da birkaç hafta sonra da yani kayıp haberini aldık maalesef. Benim ben gene çok böyle. üzüldüğüm insanlardan bir hmm. tanesidir. Değişik tarzı, yorumu. Wikipedia gibi bir gene. Neydenler olsun? 2014. <gülüyor> 2014. Aralık, 22 Aralık 2014. Bir yıl Aa, olmuş. Yani. Aa, olmuş, Aa, olmuş? Bilememişim gördün mü? <gülüyor> Amy Winehouse'la aynı yıl yanlış hatırlamıyorsam bir konser iptal edilmişti gibi bir de adım var. Kapattım ben Wikipedia'yı bir, kaybet diye. Kaybet bir daha açamayacağım. <gülüyor> 2014'te çok kıymetli. kıymetliydi. Charlie <gülüyor> Hayden. <gülüyor> Charlie Hayden. <gülüyor> evet peki... E Gülçin sen Kurabiye. şeyi, kurabiyeyi okuyor. Ee, şey yazıyor. E, yaptığın işlerdeki estetik görüşün fark edilmeni sağlayacak yazıyor. O zaten fark edilmeni sağlıyor Gülçin. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, hakikaten programına o kadar güzel Meral. afişler hazırlıyorsun <gülüyor> ki heyecanla her hafta ben bekliyorum. Gülçin'ciğim herkes bildi. Allah evet, teşekkür bildi, ederiz. hoş. <gülüyor> Şimdi e, masamızdaki Feryal'in parçasına evet, geçiyoruz. Yani kolay soru diye ben buna derim diyorum yani. Hadi bakalım dinliyoruz. Herkes bildi herhalde. <gülüyor> ben ya, bilmedim vallahi çok Ben de yani Nasıl Kim bilmedi? Kim ya bilmedi, ben, bilmedi. Ben, ben sadece hani, söyleyeni <gülüyor> bilmiş olabiliriz yani değil mi? Okuyacağım. Hani var ya o bir meşhur meşhur aile. Meşhur aile mi? Var ya onlar hani. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ya birinin kulaklığı feedback yapıyor yalnız. Evet senin, biri acaba? kırış kırış yapıyor. Lütfen o kırış kırış yapmasın <gülüyor> kim yapıyorsa. Yapıyor. Hayır benimki değil. Hayır, hayır bu değil. Hayır öten var feedback. Hımm. Ayrıldım birbirinizden. <gülüyor> evet neymiş? Kimmiş? Tahminler. Tahmin bende yok. Hande yok yani sıfır. <gülüyor> Gonca diyor ya ben varım diye. Al ben bende ben o kadar. <gülüyor> Sen biliyor musun? Jackson 5. Hayır işte Jackson 5'ten aile dedim ya işte. Jackson 5 değil. Michael Jackson diyecektim Çünkü ben Michael de. Çünkü Michael Jackson'ın ilk solo albümü bu. Hayır arada. ben ama işte ünlü aile derken Jackson 5 o, o evet, zaman Hakan'a da bir yarım şu, puan tabii, verelim. ünlü evet, yani, yani, yani aile derken Jackson 5... Hileyi orada yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yaptın. Ama bir yarım puan ne olur verelim Hakan e Bey'e ve bana. Michael Jackson'ın cevapları ama hep beş, kabul ediliyor. Beş, Gonca Hanım'a ki de. Sizden Hayır. mi dediniz? Hayır. Çünkü Jackson beş, bir, bir ha 5'te 1 diyorsun. Beşte bir Peki ne yapalım? Puanları böyle bir şekilde bölüştüreceğiz. Peki doğru Hayır. cevap neymiş Feryal'cim? Ya Michael Jackson'ın ilk solo albümünden çaldım. Ayvana bir ver, you are. Yalnız kimin kulaklığı ötüyor, sağır olacağız. Evet, birisinin kulaklığı Meral ötüyor. Meral seninki. <gülüyor> Onu kulağında tut ya da masaya koy. <gülüyor> Çıkarttım. Evet, bir, bir cızırtı var galiba. Geçti, geçti mi? Oldu mu? E, oldu. Tamam. Evet. Peki, Şeyi e, lazım, Feryal peki sen şeyini okudun mu? Ee, Yok okumadım. Lütfen okur musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok fena olmuş. Şu sıralar harcamalarına dikkat et diyor. <gülüyor> Çok haklı diyor bunu. <gülüyor> Böyle. Aç, açık radyo sana öyle bir not yollamış. Harcamalarına <gülüyor> <gülüyor> dikkat et. Radyoyu batırdın mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> e peki devam mı ediyoruz? Devam. Evet evet. Benim devam ediyoruz. Ra, ra, uzaklaştırılabilir mi evet, mikrofonlar? Biri, biri, biri, biri, biri evet. orada ötüyor. Siz buraya gelir misiniz? Ee, ben öten? yer değiştirdim. Ben de değil öten. Onu farkındayım Peki, o zaman ama özel parça arasında öyle yapalım. Hadi gelin. Devam Ra Ra ediyoruz. Rauf'un parçasına geliyoruz. İpucu var mı? Bir saniye. Rauf gösemen hemzeminden. Ben bu evet. arada o kadar güzel şeyler çaldık mı burada? Önce böyle biraz abartık bir şey seçmiştim. Sonra dinlediklerimden sonra o olmayacak yani. <gülüyor> o kadar zehirsiz bir şey dinlemememiz lazım diye başka bir şeyle de değiştirdim az önce. Hı. Ee, dinleyin. Hadi dinleyin. Ben konuşmak istiyorum. Ya ben mı? de istiyorum ben de. Dünya çapında inanılmaz bir ses, inanılmaz bir yorum. Diğer parçalarını dinleseniz o türkülere ne yorumlar getiriyor, ne çağdaş yorumlar getiriyor, ne özüne dokunuyor ama yeniği de böyle cuk oturtuyor. Ya öyle bir hatun. Ben biliyorum, o yüzden bana eksiği yazın. Ya ben bilmiyorum ama öldüm öldüm bayıldım çok Bence sevdim. Anne sensin galiba <gülüyor> bu. <gülüyor> Peki tamam <gülüyor> bilen var mı? Hiçbir fikrim yok benim ama istiyorum evet. bunu yani çok sevdim. Ee, Gonca, Gonca sen biliyor musun? Evet, <gülüyor> evet, damla ee, ortak. O, ya evet. ben de Rauf sayesinde tanıdım. Biliyor. Rauf Küsemen konuşun. Yani, bilen ee, yazarsam sen uçuyorsun yalnız. E, i̇pucu versem kimse bilecek mi? Acaba? Bir deneyelim. <gülüyor> 1953 doğumlu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, burada bir şey söylemek zorundayım. Şimdi bir seyahatte bu e, ablayı peki. dinliyoruz peki. ama saatlerce bütün kayıtlarını dinledik, bulamadığımız kayıtları işte YouTube'dan bulduk falan filan dinliyoruz. En sonunda benim aklıma şey geldi. Ya bu abla kaç yaşında? <gülüyor> 53 doğumlu. <gülüyor> yani Rauf da baktı, ama, Hadi peki, doğumlu. Hadi canım dedim. Yani çünkü bu kadar modern, önceki kayıtlarını dinleseniz... Hani bildiğiniz böyle işte eski e, Türk filmlerindeki coverlar tadında falan gelişiyor. 69'da Nar Hanım diye bir albüm yapıyorlar. Okay Temiz'le beraber e, oldukça kötü bir albüm yani <gülüyor> <gülüyor> açık söylemek gerekirse. İşin ilginç tarafı bu bütün modern yorumcuların, Türk'ü yorumlayanların tersine e, yaşlandıkça daha iyi yorumlamaya başlıyor. Her seferinde daha iyi gerçekten yaptığı şey. E, söyleyeyim çok uzatmayalım hani program da uzuyor olacak. Ajda Senem Pekkan. Hmm. <gülüyor> Senem Pekkan. <gülüyor> Senem Diji. Senem Diji gelsin konser versin diyorum çünkü yurt dışında yaşıyor. 4 e, şu şu anda İzmir'de olması lazım. 4 yıl önce falan da bir e, caz vapuru yapmıştı burada. Ben 4 ya da 5 yıl önce ben katılmıştım ona. E, hakikaten şey hani türkü nasıl yorumlanır da blues haline getirilir falan diye ders niteliğinde şeyler yapıyor gerçekten. Alan Blessing diye bir şeyle çalışıyor. Yorumcuyla çalışıyor. Yani çok dediğim gibi ben bu konularda hafızam çok iyi değildir. E eşi olması lazım yani. Birlikte çalışıyor olmaları lazım. Tamam, bizim de zaten hafızamız iyi değil. Herkes, ben e, çok sadece sıfır, dinleyen sıfır, bir sıfır, insanım yani. Bütün bunları hiç aklında tutan birisi değilim. Yani. Hande sayesinde o yolculuk sırasında bütün Zaten bunları e, araştırıp öğrenmiştim. Şey de ben de hatırlayamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir ipucu oldu gerçekten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Rauf herkese sıfır aldırdın. Teşekkür ederiz ama iyi, iyi bir e, sanatçı değilim. Neydi? Senem. Senem Diyici. Diyici. Ben açıyorum o zaman. Ben, bu, bu, bu, <gülüyor> bu, heh, onu aç sonra da ben puanları söyleyeceğim. Çok hışırtılı bir şekilde açayım herkes duysun. Tamam. Ben bu arada puanları söyleyeyim. Şu anda Hakan Bey 5, Damla Hanım 5 ve Rauf 5 puanla önde gidiyor. Evet benimki şöyle 12, 20, 25, 30, 33, 37. üstü okuyorsun. Barkat okuma. Ama bunu belki birileri uzaydan dinliyor. Bunun bir manası var. <gülüyor> tabii tabii. Doğru adımları atmak senin elinde kalbini dinle diyor. Ama siz Aynen. uzaylıca bilmediğiniz için anlamadınız. <gülüyor> Pardon duyamadım. Bilmiyorum. 12, 20, 25, 30, 30 30 Nasıl olmadı mı hala? Şiir şey anladım. Ya. Peki. Peki hadi devam edelim. Fazla vaktimiz kalmadı. Faz buyurun. Benim parçama geliyoruz efendim. Levent Gönmez. Bak, bak. Bakalım. Hmm, Birini tanıyor musunuz? var mı? Yok. Yok, yok galiba. Yok ama. Buna da bayıldım. Gonca, Gonca, ya, Gonca hareketlerini şöyle yaptığı için ona bir yarım puan vereceğim galiba. <gülüyor> Bildiniz mi? <gülüyor> e, o hareketi yapınca <gülüyor> Şöyle bir hareket ettim. yaptı. Hadi bakın. Evet, ha, son evet. bu bisiklet. Bisiklet. bravo <gülüyor> bildikleri. Bravo. bravo. Hareketler bravo. ama ben o, çok güzel. Yok çok güzel. Bravo. bravo. <gülüyor> bravo. <bileyim gülüyor> Arkadaşlar bu parçayı benim oğlum okul konserinde çaldı. Süper çaldı. Sen dinledin mi onu? Bu Böyle bir şeye kalkışmışlar. Bu, evde tabii bu sürekli çalıyor dediler falan güzel. Çok güzel. Çok bu. Çok güzel bir şey. Son feci, feci bisiklet. Evet, ee, ne valsdi? Dene bakayım. Rahatsız mi? vals. Hı -hı. Çok çok güzel. Çok güzel. Parça. Nerede bu? Yaşa Leventciğim ya. Anladık valla sayen. Demek isterim ya. Yani biliyorsun ki şey şu. E e, kabararak olaylarına yes. bayılır. Bu, bu hoş oldu. Bu, bu, bu çok hoş bir grup. Çok, ee, çok Hayır ben benim oğlum sayesinde yeni yeni gruplarla tanışıyorum. Acayip acayip acayip isimleri var onların yani e, tanışıp, Hemen unutuyorsun değil mi? <gülüyor> her, her grubunda da en az üç kelime olacak yani. Eğer bir cümle yok, bir adamlar var, daha mesela unutuyorum. Adamlar onları da var. Onu unutuyor. Onların o, o, plak mıydı? Onların da ismi yok. Sizinkiler. Bunlar aynı zamanda ya, tiyatro grubu. Kreğ, hmm. ee, adamlar, Craig. ha adamlar da vardı bu, bu, bu şeydi. Peki şimdi e, turumuz bitti. Turumuz bitti. Turumuz bitti. E, ben, Turdaki e, en, sonuçları en açıklayacağım. En, en kıdemliyiz Hakan Gürbit'in e, bir parçasını dinleyeceğiz. ...bağlamak için... ...yılbaşı parçaları var. Tamam. Ee, Allah Allah. Yani kıdemimizle ikinci tura başlıyoruz. Şimdi. Tamam bak oradan damla böyle yapıyor. Çabuk çabuk diyor. Benim de parçam çalınsın diye. Çabuk diyor. Yok konuşun diyor. Bilgisayar kilitlendi de. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnternetin gazabına mı radık? Nasrettin hocam. Ahitper Abla Dingle'dan söyleyecektim. Şu yeni gruplardan bahsedelim. <gülüyor> Neyse takıla takıla <bahsedelim>. çalıyoruz ya. ya. Yani... Cidden böyle bu mesela şey. Büyük ev ablukada. Yüz yüzeyken konuşuruz. Yüz yüzeyken konuşuruz. Açık seçik aşk. Büyük ev ablukada. Kim var ya? Hastasıyız çok seviyoruz. Kim var? Başka bir tane daha söyleyeyim. Ringo Jets. Ringo Jets çok iyi. Yeni mi onlar? Çövük mü? Çok iyi. Türk. Çok Ondan iyi. rock grubu ismi olmaz ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Üç kelime olacak <gülüyor> ve bir cümle <gülüyor> tamam diyor. Evet, tasarımcı konuştu peki. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Çok şeker bir otobunları. Yoksa bir şarkı söylemeyeyim başlayalım mı? Girelim Bakalım bir şekilde deneyelim internet <gülüyor> izin verilecek Hadi, hadi bir deneyelim. O zaman Hakan'ın ıı, seçtiği parçalardan bir tanesini. Bakalım neymiş? The <gülüyor> Bull de la danne les les <tut> son La marche en sera C'est demain, l'inter-nationale sera le jean baut Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate still speaks French though He says it's the final battle and he says we need no supreme saviors no God no Caesar producers save yourselves heat up your own forge Souffle nous-mêmes notre forge uh, Blow upon the forge and make it hot Beat on the iron while it is hot Il n'est pas de soleus supreme Ni Dieu, ni César, ni Trigrin Producte, savons-nous nous-mêmes Décritons le salut commun Pour que le haut le rame de gorge Pour tirer l'esprit d'eau cachot nous-mêmes notre repos Battons le fer quand il échappe Chez les luttes finales Groupons-nous et demain Sera le Jean Roman, sey le livre final, le grand ouvrage de man, l'antenne Sera le Jean Roman. Sultan Tanrı Ağabey Sultan bizleri nasıl kurtarır? Bizleri ya. kurtaracak olan kendi kollarımızdır nasıl diyor. Yapacağız? Onu biliyorum. Tufeiliye ver, tabii bir tanımayız hak. Enternasyonel <gülüyor> kurtulur bir şey. insanlık. Ee, Fransızcası evet Fransızcası iyi değil. Ben Fransızca bilmiyorum ama Fransızca söylemeye çalışan birisi. Benden bile daha kötü. <gülüyor> Peki bu bu parçayı bilen bilmeyen e, lütfen e, şey yapsın konuşsun. E, parçayı bildik. Bildik. Evet, uluslararası evet. e, Fransızca ana dili olmayan birisi söylüyor o kadarını anladık ama. İngilizcesi Doğru. fena değildi. <gülüyor> İngilizcesi de <gülüyor> fena değildi. <Fransızın gülüyor> hala Pitziger. Şimdi Pitziger ben Ben şöyle bir e, araya araya gireceğim hala. özür dilerim. Hala ben girelim. kendi eee kurabiemden çıkan e, şeyi <gülüyor> okuyamadım. Onu bir okuyayım. İşler sa sarpa sarmadan müdahale etmeye bak. Hmm. Kötü okudum galiba değil mi? Ama i̇şler sarpa sarmadan ben... müdahale etmeye bak. Bak fabrikalar, tarlalar her şey yemeğin olacak. O da aynı. Kafeliye tanımayız. Kafeli, <gülüyor> kafeli, <gülüyor> kafeli <gülüyor> de oldu. Peki şey, hadi o zaman bir dakika bir sonuçları verelim. Bu, Çünkü bu, bir, ben, tur, bir tur yapmış olduk. Bir ben dakika. Sen Ama sen hayır. hayır. Bir ya, dakika şey bildik. önce bir sonuçları vereyim. Çünkü bitti yani bir tur o, hepimizin e, sonuçları şöyle. Hakan beş, Gonca beş, Damla beş ve Rauf beş şeklinde... Birinci ben oldular. Var, ben yok hepinizi... Yani. <gülüyor> bu arada tabii Feryal on. <gülüyor> <gülüyor> Beni, benim Çok sıfır olması gerekiyor. Hızlı hadi hızlı ha, gidelim. Bu mikrofon bozukmuş. Bozuk, Peki o zaman bir hadi bir devam bir edelim. Eee... Şöyle olmalıymış. Bonca. Ya sıra sende. Bonca'nın parçası geliyor. Ya şeyi mi söyleyemedim ya daha falımı söyleyemedim. Ha, pardon, evet da, falı evet. Ya şarkı benim gelmiyordu orada. Bir, gelmiyormuş sesim. Bak 13 senin... 14 20 27 33 48. Hı. Başlayıcı olmanın yüceliğine sahibim. Sahibim. <gülüyor> Ya. Hakikaten sen ya. çok bağışlayıcısın. Doğru. Ya. Yani. Doğru, şimdi. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. E yani? Bizim açık şemsiyenin en bağışlayıcı elemanı odur. Yani. Yoksa biz olmazdık. Yani. Gonca sen ne olur devam et. Gizli Hı. anlamlar yüklü bu cümlenizden sonra. <gülüyor> ben devam ediyorum. Sürekli edeyim. hata yapanlar konuşuyor. <gülüyor> Evet son pembe kurabiyi aldım. Birazdan bundan çıkanı da sizlerle paylaşacağım. Hadi goncanın parçasını Bu soru değildi ama değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Herkesin bildiği bir şey gibi miydi? Neydi? Öyle değil Sen mi? Sen devam et Ferya. <gülüyor> ama herkes biliyor. Susra, devam Olsun. Et. <gülüyor> Hayır, bunu konuşmak zorundayım. Sadece ben bilebilirim. <gülüyor> Şimdi aslında ben bu Ekstra parçanın şeyini söyledim herkese de belki e bakmadıysanız koyun telefonları yere ee, <gülüyor> o zaman bilemezsiniz bunu bir soru haline getirelim. Çok klasik bir e, çocuklar da sever yetişkinler de sever eski bir müzikalden bir parça e, aslında yılbaşıyla bir alakası yok ama sonradan böyle bir yılbaşı parçaları arasına falan girmiş içinde geçen sözlerden dolayı pek neşeli bir jazz versiyonunu cazımsı versiyonunu da şimdi e, değerli dinleyenlerimize paylaşalım. <gülüyor>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 Evet. Bilen var mı arkadaşlar? Yani, şarkının adı biliyoruz. Firik orada zaten. Buyur. Yarım şarkı. <gülüyor> Bir dakika. Yap. hiç bilmeyenler sussun. Bilen var mı? şey, e, şey e, dışarıdan destek geldi. Doristeydi. <gülüyor> Aa, olabilir, olabilir, olabilir. <gülüyor> değil mi? Sıfır. <olabilir. gülüyor> <gülüyor> geç. Siz, ah nasıl olmaz yani Gayet <gülüyor> güzel oldu. Polis değil mi Allah aşkına? Hayır değil tabii ki. Geç. Sizdan söylüyoruz Hayır, artık. Paralamız adam adam yok, yok mu Akın? Her zaman 50 dediğimiz. Parçayı biliyor. Hayır, Hayır ondan değil. Hande biliyordu. Ya biz aslında şöyle fotoğraf etiketlemekle uğraşıyoruz. bir şey için de. Şarkıya sahip. Şarkıları ne biliyor? Sadece ama başka bilmiyoruz. Var mı fikir olan var mı? Ne zor şey seçmişsiniz? Ama Ana. işte şarkı bilinsin, ruhlar böyle işemlensin. Ama, ama yok. Biz burada böyle koridorda nasıl, şey nasıl dans ettik burada? böyle. Tabii coştuk durduk. Coştuk durduk. Ee, güzeldi. Yeni bir Neydi? sanatçı. Genç Kim? bir sanatçı. Kelly Clarkson. Hmm. <Gülüyor> Ondan Kale da dedik. Zaten de çok nefis böyle bir Ama çok var. güzeldi. Yani, ama, ama Doris güzel. Day'e çok benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence Doris Day. Kelly Clarkson neyle çıktı ilk karşımıza? kimin karşısına çıktığına bağlı. Yani şey seyirci karşısında <gülüyor> nasıl <gülüyor> tanıdı kendisini diye i̇şte sormak istedim. Pardon sanki çünkü bu şey e, dizilerden birinde oynayan bir şey şarkıcı mıydı diye düşündüm de. Yok. Hmm. Şeyi e, smash diyeceğim geliyor bir Evet tane, evet şey, ona ona, Evet evet. Yok a -a, değil, o değil. A -a. O. değil o değil. Biz telepatik olarak anlaştık ama tamam, <gülüyor> anlam oldum mu bilemedim. Mikrofon uzatayım dedim. <gülüyor> Peki tamam o zaman e, sıra itibariyle yine damlaya geldik. Benim, sor, benim şarkım, şarkıyı herkes biliyordur Olsun. ama mesela benim daha önceden hiç rastlamadığım bir yorumuydu ve orijinalinden daha iyi olduğunu düşündüm. Taşlanmayı göze alarak söylüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım sayesinde öğrendim bunu zaten. Şarkıyı dinleyelim bakalım size sevecek misiniz? Hadi bakalım. <gülüyor>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 Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking into their pockets. Everybody box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. But take a nap. sharing knows, knows. tamam evet e, biliyorum canım. hocam bu bunu herkes biliyor everybody knows dolayısıyla damla teşekkür ediyorum sana don handy Vay. Vay! Biz de Vay. biz de diyecektik. Ya Erman abi. <gülüyor> Ama bize sıra gelmeden söylenme lütfen. Evet <gülüyor> ya ayıp yani. Ya, bu quiz <gülüyor> programına <gülüyor> uymuyor. Yani. Üstadım, ne olur e, yıl e, sonu ile ilgili şeylerinize başladınız. E, temennilerinize. Ya o, o zor, o zor ee, şey işte Barış dilememiz lazım falan filan yani ne bileyim işte radyomuz bilir hep beraber eh, teyakus halinde bir, bir bir bir şekilde bir şeyler yapacağız ee, çok ığladım biliyorum e, evet, da, pekala pekala derhal devrediyorum bilemiyorum ne diyeceğim ee, bir şey de ama ya işte yani, yani yeni yılda ne barış, var ne oluyor barış barış barış barış okay. barış, barış <Gülüyor> O çayı dökmeseydiniz lütfen. <gülüyor> i̇şte ama barışa vesile olsun diye şey yaptı. O yüzden yeni Yeni yıl dileklerinin bir parçası olarak. Şıngırtılar evet. Aslında şıngırtılar birazcık da neşeyi çağrıştırıyor yeni yılda. Biz burada bugün hepimiz çok eğlendiğimizden eminim. Umuyorum sizlere de yansımıştır bu atmosfer. Yeni yılınızın çok neşeli, çok mutlu ve sağlıklı olmasını istiyorum, diliyorum. Barış vesaire bunlar bir çalışarak yapacağımız şeyler. ...ama neşe... E, ...mutluluk insanın içinden gelebilir... ...öyle olsun istiyorum 2016 hepiniz için. Mehmet Tüsef verdi. Time başlıyor. 2015'i aratmasın... ...zaman. O kadar da olmaz herhalde ya. Olmasın zaten. <gülüyor> ben Şebnem ve ben... ...sadece barış barış barış... barış ...diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. İyi, ben Levent... ...Levent denmez... Ee... Hakikaten 2015 çok ağır geçti. 2016 bu kadar ağır olmasın. Ben Damla, direkt dilemek zorunda kalmayacağımız bir yıl olsun. Ben Rauf, şarkıda e, herkes biliyor iyi çocuklar kaybetti diyor. Öyle olmasın. Gitar eskiden Gonca. E, gelen gideni aratmasın derler. <gülüyor> Öyle olsun. Bir de enseyi karartmayalım. Güzel. <gülüyor> ben Gülçin Koyu Mavi'den. Ee, yeni yıl için, hepimiz için, bütün ülke için, bütün dünya için, bölge için, herkes için savaşların olmadığı güzel ayarlar kurabildiğimiz günler yaşayalım istiyorum. Ben Deniz Meral Akman. Programın kapanışını izinleriyle ben yapacağım buradaki bütün güzel ekibin. Birincisi bu ekip hiç dağılmasın açık radyo sonsuza kadar yaşasın barış olsun lütfen huzur olsun güzellik olsun. Ben 2015'te çok kötü şeyler yaşadık hep beraber kişisel olarak da toplumsal olarak da güzel bir yıl geçirmedik işin açıkçası. Çok sevinerek hoşçakal diyorum ona. Benim bir hayalim, birçok hayalim gerçek oldu bu yıl Açık Radyo'da. Kardeşlerimle odamızda yaptığımız sohbetleri radyoya taşıdık. Güzel insanları ağırladım, güzel albümler dinledim. Çok sevdiğimiz insanları kaybettik ama müzik açısından da bir sürü güzel şey kazandık. Son hayalimi gerçekleştiriyorum ben 2015 ve geçmiş yıllar için. Yıllar boyunca radyo dinlemek benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Çok severek dinledim, çok isteyerek dinledim. Her şeyi oradan öğrendim. Bugün Gonca buna Wikipedia diyorsa radyo sayesindedir. Ee, yıllar önce e, tek kanallı radyolar olduğu zamanlarda her yılbaşı 12'ye 2 ya da 3 dakika kala e, yeni yıla Pink Floyd Time'la girerdik. Bu akşam ben de artık e, acemi de olsa bir radyocu olarak yeni yıla Time'la girmek istiyorum. Daha çok barış güzel geçirecek daha çok zamanlar ve çok çok büyük güzellikler olsun. İyi akşamlar. Öyleyse hep beraber 3-2-1 barışlıyoruz. 3 2 1, barış bir. Barış. Barış. Şey, Ay, ben ben hepinizin ikini açtım aslında ben, ben, ben, Hep birlikte yayındayız yani ben, de sen, ya Son söz Merelin olacaktır ben, ben üstüne girmek ben. istemedim aslında Ama şey yayındayız zaten şu anda Aa, <gülüyor> <ne> <gülüyor> <güzel ya. gülüyor> Şöyle bir şey 2017'ye girerken ben vicdan azabıyla Kutlayacağım 2016, bir yayın Bir dakika bir dakika ama ha. dinlemeden böyle olmaz <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Böyle vicdan azabıyla kutlayacağım bir yeni yıl girişi istemiyorum onu diliyorum yani evet bravo ooo bitiş Şu anda değil. Gitaresk sadece Salı geceleri dokuzda açık radyoda. Bu gitar ağırlıklı rock ve blues programını hazırlayan ve illeten Jack Cohen yani ben ve zaman zaman Gonca Açıkalın ve Meral Akma.